Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Azerbaycan, Nahçıvan'dan selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Diyar TV ile yeni tanıştık. Allah razı olsun bu kanalı açtığınız için. Programlarınızı severek izliyoruz. Kabe'den canlı namazlar. Muhammed Hüseyin Efendimiz'in, hocamızın sohbetleri, esma Hüsna sohbetleri, Kur'an-ı Kerim hakkındaki sohbetler ve sahabiler hakkında ve ne varsa hepsi güzel, imanımızı güçlendirir. Çok uzaz belki, hocamızı hiç göremeyiz ama ekran başlarından dinliyoruz. Ben hocama naid, ben hocama nasıl ulaşabilirim, mesajımı nasıl ulaştırabilirim, hocamızın duasını almak isterim. Ve bir dileğim de var, hocamız da kutsal topraklarda olmak. Hakkınızı helal edin ki vaktinizi aldım demiş efendim. Allah razı olsun. <gülüyor> Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Elbette Allah bir gün bizi bir araya getirecek. Allah'ın vaadi var. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecek buyurdu. İnşallah Allah nasip eder. Beraber kutsal topraklara da gideriz. Mesele Rabbimiz'i anlamaktır, <gülüyor> mesele Rabbimiz'in yolunda birbirimize yardım etmektir, yardımcı olmaktır. Birbirimize hayrı, güzelliği anlatmaktır, davet etmektir, hayırda birbirimize destek olmaktır, yardımcı olmaktır. İnşallah beraber öyle yapacağız. Her birimiz, bulunduğumuz yerde öyle yapmaya çalışmamız gerekir. Bu çalışmayı yaparken Allah mutlaka karşılığını ikram eder, ihsan eder. Karşılığını iman olarak, aşk olarak, muhabbet olarak ikram eder, ihsan eder. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan Elif Kübra, Selamünaleyküm. Kainat neyi hamle diyorsa, nasıl seviyorsa, şu alem Rabbimi nasıl sema ediyorsa, ben de öyle sema etmek istiyorum. Babamı çok seviyorum, sadece seviyorum. Çünkü verecek bir şeyim yok, gönlümdeki gönlümden başka o gönülde Allah'ın ikram edip yarattığıdır. Ben de bende olan pek de bir şey yok diyorum. Ya sadece seviyorum, belki de imanın tadı da sevgiyle başlıyordur demiş efendim. Evet. Aynen öyle hamd etmek lazım. Bütün alemlerden Allah'a hamd etmek lazım. Hepsinin hamdine iştirak etmemiz lazım. Allah'ın irade vermediği, tercih hakkı vermediği bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder. Severek, isteyerek hamd ile tesbih eder. Allah'ın irade verdiği varlıktan da iradesiyle, tercihiyle Rabbini hamd ile tesbih etmesini ister. Yoksa, iradesiz varlık kadar bile olamamış demektir. Oysa Allah, bu şerefi eğer bahşetmişse, O kendi iradesini kullanarak, kendi iradesiyle Rabbini tercih ederse, Rabbine hamd etmeyi tercih ederse, hamd etmek, sadece Elhamdülillah demek değildir. Hamd etmek, O'nu övmektir. O'nun her işini, her tecellisini, her muamelesini görüp ona hamd etmektir. Ona onu övmektir. Sen güzel yapıyorsun ya Rabbi. Bu nasıl bir güzelliktir demektir. Yaptığın her ne varsa o en güzelidir Ondan daha güzel olamaz. Çünkü güzel olan sensin. Bütün güzelliğe sahip olan sensin. El esmaül husna en güzel isimler, en güzel sıfatlar, en güzel fiiller senindir. Ve her ne varsa evet, mutlaka o senden tecelli ediyor. Bizim şer gördüklerimiz aslında şer değil, hayırdır bizim için. Bir imtihan, bir kazanma vesilesidir. Onun için Allah öyle buyurdu ayet kelimede siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Eğer biz iyi olursak, hidayette olursak, Rabbimizi tercih edersek, durum her ne olursa olsun kazanırız. Kazanmış oluruz, ama bütün dünya iyilik olsa, güzellik olsa, herkes güzel yapsa, biz güzel yapmadıkça kazanmamız mümkün değildir. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Ben Rabbimin hesabını yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Ben güzel yapmaya çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Rabbimin güzel dediğine güzel diyor muyum, demiyor muyum? O güzelliği yapmaya çalışıyor muyum, Çalışmıyorum muyum? Yoksa kendimi kandırıp bahane mi üretiyorum? Bahane mi arıyorum? Birilerini bahane mi ediyorum? Evet, Allah bizi hamd edenlerden eylesin. Rabbini her varlıktan, her alemden övenlerden, onlarla beraber hamd edenlerden eylesin. Eğer böyle yaparsak her alemden onu övmüş olur, ona hamd etmiş oluruz. Efendim, Ankara Ahmet isimli bir izleyicimiz kader konusunu konusunu bizim anlayacağımız şekilde kadere nasıl iman etmemiz gerektiğini kısa ve öz anlatabilir mi hocamız? Evet. Kader Allah'ın takdiri demek. Takdir. Allah her şeye takdirini koymuştur buyurdu. Her şeye Kaderini koymuştur buyurdu. Her şey için bir takdir yapmış. Kaderini içine koymuştur dedi. Her şeyin kaderi içinde. Bir de Allah maklumatı yaratıp başıboş başı bırakmamış. Bir de her anda takdirini yapıyor. Kura takdir etme hakkı vermiştir. Allah kura bir yol çizmiştir. Öyle anlayalım bir yol. Bu yolu Allah takdir etmiştir. Evet, anasını takdir etmiş, babasını takdir etmiş, doğacağı memleketi takdir etmiş, yaşayacağı hayatı takdir etmiştir bir kere. Biz o yolda yürüyoruz, o takdir ettiği yolda yürüyoruz. Yolun sağında güzellikler, Allah'ın emrettiği güzellikler vardır, nimete şükretmek vardır, musibete sabretmek vardır. Rahmet etmek vardır, imkanlar önümüze geldikçe güzel yapmak vardır, merhamet etmek vardır, affetmek vardır, yardım etmek vardır. Bütün isimlerin tecelli edebilmesi için Allah imkanlar düzmüş oraya. Biz de orada yürürken o güzellikleri yapmaya çalışmamız gerekir. Öteki tarafta da, sol tarafta da yanlışlar vardır, günahlar vardır, Allah'ın gazabı vardır, delalet vardır, fasıklık vardır. Yanlış şeyler vardır. Eğer sol taraftan yürürsek, o yanlışları yaparsak cehenneme doğru yol alırız. Öteki tarafta sağda durursak, güzellikler yaparsak, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparsak cennete doğru, Allah'a dostluğa doğru yol alırız. Kader böyledir. Allah takdiri yapmış ama bir de takdiri kuruna vermiştir. İster sağdan git, ister soldan git. Yani iman da bellidir, köfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen nankörlük yapsın dedi. Evet. Allah takdiri yapmış, bir de tercih etme hakkını, takdiri kula vermiştir. Bu ebedi hayat konusunda böyleydi. <gülüyor> Dünya hayatı konusunda evet, yine takdiri Allah yapmış, kul tercihini yapar. Ebedi hayatı için Mutlak tercih Kura'ya aittir ama dünya hayatı için mutlak tercih Allah'a aittir. Bir de kulun tercihleri vardır. Allah bazen onun tercihine evet diyor, bazen hayır diyor. Evet diyorsa kul için o hayırlıdır, ebedi hayatını kazanması için o hayırlıdır, hayır diyorsa o hayırlıdır. Onun için, Allah kuluna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, nasıl takdir ederse etsin kulun, Ya Rabbi sen güzel yaptın demesi gerekir. Eğer bir şeyi istedi, Allah onu verdiyse hamd eder, şükreder, buna sevinir. Bir şeyi istedi, Allah vermediyse evet, üzülmemesi gerekir. Gene hamd etmesi gerekir. Bu benim için hayırlıymış, Rabbim beni korudu demesi gerekir. Güzel yaptı, beni korudu. Ben kendim için hayır olmayan bir şey istemişim demek ki demesi lazım. Bunu derse o kuldur, kulluğu kabul etmiştir. Ebedi hayatı ahirete iman etmiştir, kabul etmiştir. Yok, itiraz ederse Allah'ın takdirini kabul edemedi demektir. Kadere iman etmemiş demektir. Kadere iman başka bir şeydir. Kader bütün hayatı kapsar. Bir kula ait olan bölümü vardır. Kulun takdiri vardır. Bir Allah'ın takdiri vardır. Evet. Kulun takdiri Allah'ın takdiri içindedir. Ben bunu kısaca böyle anlattım. Bunu evet, tam olarak anlamak gerekir, takdiri. Yoksa, hayrı ve şer Allah'tandır derse yanıldı. Allah sadece hayrı yaratır, şer hayrın tersidir. Buna beraber Allah iman verir, küfür imanın tersidir. Allah nur verir, karanlık nurun tersidir. Karanlık yoktur, küfür yoktur. İman olmayınca küfür olur, nur olmayınca karanlık olur. Onun için Allah'ın bütün isimleri hayırdır. Şer, şer, kul hayırdan mahrum kalınca, nurdan mahrum kalınca, imandan mahrum kalınca evet, ne olur? Şerre düşmüş olur. Şerri de böyle anlamak gerekir. Yoksa Allah saf güzelliktir, saf aşktır, saf muhabbet, saf hayır, saf ikram, saf güzellik. Onun için ona aşık olmak gerekir, iman etmek gerekir. Sevmek gerekir, Allah deyince kalbinin ürpermesi gerekir, titremesi gerekir. Allah deyince güzellikten başka bir şey hatırlamaması gerekir. Ama kendisi şerre düşmüş. Şerre düşmesine rağmen o gafur, gafardır, tevabdır, o afuvdur, o rahman, o rahimdir. Kulunu oradan çekip çıkarır. Kuluna Evet. Nesir ismiyle yardım eder. Oradan şeker çıkarır. Kurum düşme oraya. Bak orası şer. Bak orada kayboluyorsun. Bak orada kendini kaybediyorsun. Bak orada beni kaybediyorsun. Kaybetme. Ben seni cennet için yaratmışım. Ben seni kendim için yaratmışım. Bana abdolasın diye, kulolasın diye, aşık olasın diye yaratmışım. Ben seni seviyorum. Ben senin imanını seviyorum. Beni sevmeni seviyorum. Seni bunun için yaratmışım. Orası senin yerin değil. Sen benim melekleri secde ettirdiğim varlıksın. Benim aynamsın. Benim halifemsin. Beni temsil ediyorsun. Benim güzelliğim, isimlerim senin üzerinde tecelli etsin diye seni yaratmışım. Ama kul ile de kendini çamur, çamura atarsa. Yani yok ben Hazreti insan olmak istemiyorum. Meleklerin secde ettiği varlık olmak istemiyorum. Yeryüzünde sana halife olmak istemiyorum. Peki ne olmak istiyorsun? Ben hayvan olmak istiyorum. Olur, oğlum, tercih senedir. Ben sana irade vermiş, tercih hakkı vermişim. Onun için sen ne olmak istersen ben sana olur diyorum. Ben köpek olmak istiyorum dese olur der Allah. Evet, köpek nasıl bir şeydir? Havlıyor sadece. Eğer biri insanlara havlıyorsa, eleştiriyor, çekiştiriyor, yeriyor, kötülüyor. Bilin ki o hayvandır. O köpektir zaten, köpek olmayı tercih etmiş. Olur mu sen bilirsin. İnsan olmayı kabul etmedin, hayvan olmayı kabul ettin, köpek olmayı kabul ettin, tamam sen de köpek ol. Onun için insanlar cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıyı buyurdu. Rabbinin ayetlerini dinlemeyen hayvan gibi hayvandan daha aşağı, böyle işte. Rabbini dinlemeyince Rabbinin kendisini koyduğu yerde durmuyor. Halifesi olduğunu kabul edemiyor. <gülüyor> meleklerin secde ettiği varlık olmaya çalışmıyor. Evet. Efendim Erzurum Canan Gündüz ben ümreye gitmiştim. İlk 20 günde ümremi rahatlıkla yapabildim. Daha sonra kullandığım ilaçlardan dolayı kadın hastalığına yakalandım. Oradaki hocalar bana ilaçtan olduğundan dolayı sorun olmayacağını ve tekrar temizlenip abdest alıp mescidi harama gittim. Acaba bu durumdan dolayı ümrede bir sıkıntı oluşmuş mudur? Oluşmuşsa bunun için oruç veya başka bir şey yapmam gerekir mi? Evet. Bunun için herhangi bir sorumluluk, durum oluşmamıştır. Kardeşimiz doğru yapmıştır. Oradaki hocalarımız doğru söylemiştir. O sadece bir rahatsızlık olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmez. Bununla beraber hacca gidenler, ömreye gidenler. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Evet, sahabe anlatıyor. Ayşe annemizle beraber ömre yapıyordu. Ayşe annemizin çadırına girince onu ağlar buldu. Evet, soruyor. Ya işe niye ağlıyorsun? Ayşe annemiz, Ya Resulallah, ben, et. Evet, aybaşı hali oldum. Bu durumda benim ne yapmam lazım? Hiçbir ibadeti yapamayacağım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki hayır. Hacdaki bütün ibadetleri yaparsın. Tavaf hariç. Evet ne zaman o aybaşı hali bittiyse tavafı da o zaman yaparsın. Aybaşı hali sadece bir rahatsızlıktır. Allah öyle buyurdu. Evet, namazı kılmaz, orucu tutmaz, tavafı yapmaz. Ama geriye kalan bütün ibadetleri yapar. Buna beraber bütün bayan sahabe annelerimiz beş vakit namazda da evet yine namaza gidiyordu. Ayrıca cuma namazı içinde bu böyleydi zaten. Bir de hanımlar sormuştu ya Resulullah, cuma günü gelim hutbeyi dinlemek istiyoruz. Bizim bu durumda ne yapmamız lazım? Aybaşı harındayken de evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki gelip en arka safta oturun. Abdestinizi alın, gelin en arka safta oturun. Namazı kılmayın ama bütün geriye kalan bütün zikirleri, tesbihleri yaparsınız. Bununla beraber hutbeyi de dinlersiniz. Sonra gidersiniz. Evet. Bunun böyle olması gerekir. Resul Efendimiz ne dediyse o. Bunun dışında hiç kimsenin bir şey söylememesi lazım. Ömreye giden bayan kardeşlerimiz böyle bir durumda evet, Kabe'yi tavaf yapmaz, ömre yapmaz. Ama evet, Kabe'nin yanında durur, orada oturur, zikir yapar, tesbih yapar, tesbih okur. Rabbine dua eder, tekbir eder, hamd eder, şükreder. Rabbi ile sohbet eder. Evet. Efendim Balıkesir'den Metin Çamaşırcıoğlu. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Muhterem hocamıza ve siz sevenlerine selam ve muhabbetlerimizi arz ediyorum. kuran Kerim'i okuyup anlamadığımız Kur'an-ı Kerim'i okuyup anladığımız gibi amel edebilir miyiz? Değilse neye göre amel etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'i hangi açıdan okumalıyız? bir de bir bir, birbirinizle tanışarsınız diye sizleri kabilelere ayırdı. Ayetini açıklar mısınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumamız gerekir? Bunu zaten izah etmeye çalıştım. Biraz önce. Önce kapıdan girmek lazım. Evlere kapısından girin buyurdu. Fatiha Kur'an'ın kapısıdır. Fatiha'yı anlamadan Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Özetle o yedi ayeti anlamamız gerekir. Sonra ayetleri okuduğumuzda Fatiha'yı izah ettiğini anlarız. Kulluğu izah ettiğini, Rabbimizin kendini bize tanıttığını, nasıl kulluk yapmamız, nasıl ona abd olmamız gerektiğini anlattığını anlarız. Hidayette olanları anlatır, delalette olanları, gazaba uğrayanları anlatır. Onun için önce müminin Fatiha'dan başlaması gerekir. Fatiha'yı anlaması gerekir. Diğer ayetleri okurken Fatiha'nın hangi bölümünde yer aldığını anlar, anlamalıdır. Evet. Böyle olunca anlamış olur. Fatiha'ya göre anlayınca, Allah'a göre anlayınca anlamış olur. Yoksa 2-3 tane ayet okuyup işte bu ayete böyle söylemiş, Allah böyle söylemiş demek yanlıştır. Yani söylediğim gibi önce bütünü anlaması gerekir. Parçayı okurken, parçayı anlarken o bütünde nerede yer aldığını anlaması lazım. Yoksa onu anlamış olmuyor. Hiçbir zaman. Hep yarım yamalak anlamış olur. Fatiha'yı anlayınca Allah nasip ederse Fatiha kitabı çıkıyor. Kardeşlerimize söyleyin. İsteyene ücretsiz göndersinler Fatiha'yı anlatmışız. Her bir ayetini tek tek anlatmışız. Kur'an'ın özeti bu. Anlaşılması gerekir çünkü. Onu anlayınca Kur'an'ı okuduğunda anlar. Kapıdan içeri girmiştir. O denize dalmıştır artık. Her okuduğu ayeti Fatiha'ya göre anlaması gerekir. Evet. Böyle olunca anlar. Yoksa anlayamaz. Bir tek Fatiha'yı anlamış olsa bile Allah'ın huzurunda ya Rabbi ben Kur'an'ı bana vahyettiğin kelamını özetle biliyorum ya Rabbi diyebilir. Yoksa onun kitabı olmuş olmaz. Kur'an onun kitabı olmuş olmaz. Ne burada ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e yarın kıyamet günü seni ve sana iman edenleri bu kitaptan, bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız. Sorumluyuz. Hepsinden sorumluyuz. Her bir ayetinden sorumluyuz. Ama en azından bunu özetle bilmemiz, anlamamız gerekir ki o sorumluluğumuzu yerine getirebilelim. Getir, yerine getirmiş olalım. Eğer anlasaydık Fatiha olurduk. Fatiha olunca canlı Kur'an olurduk. Evet. Kur'an'a kapısından içeri girmek lazım, yani Fatiha'dan. Sonra onu anlar. Anladığını Fatiha'nın ölçüsüne vurur, öyle anlar kendine göre değil. Evet. Birbirinizle tanışarsınız ayeti vardı. Evet kardeş olasınız, tanışarsınız, litaarifu, birbirinize arif olasınız, birbirinizin üzerinden Allah'ın kudretine şahit olasınız, Allah'a arif olasınız, onun kudretine yaratmasına takdirine şahit olasınız. Bununla beraber kardeş olduğunuzu evet hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Birsiniz. Manevi olarak herhangi bir farkınız yoktur. Renginiz farklı olabilir, diliniz farklı olabilir. Harınız, yaşayışınız farklı olabilir ama her biriniz Allah'ın kulusunuz. Benim böyle de kulum var, benim böyle de kulum var. Hacca, ömreye gidenler Allah'ın kullarına orada şahitlik yapar. Faklı faklı dillere, renklere sahip insanların bir arada Allah dediğine şahit olursunuz. Evet. Şahit olmamız gereken Allah'ın kudretidir. Birbirimizi sevmemizdir. Kul olarak birbirimize Allah yolunda yardım etmemizdir. Yardım edip kazanmamızdır. <gülüyor> Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir, o hayrı kazanıyor. Herkesin kendi hesabını yapması gerekir. Rabbinin hesabını yapması gerekir. Kendi hesabını derken Allah'a kul olmanın hesabı. Rabbini kendinden razı etme hesabı. Ebedi hayatını kazanma hesabı. Evet, böyle yaptığında kazandır. Yoksa sadece dışarı baksa kendini unutur. Kim olduğunu unutur. Ne yapması gerektiğini unutur. Rabbinin kendisinden ne istediğini Rabbinin kendisi üzerindeki muradını unutur. Rabbinin kendisine olan muamelesini göremez, kör olur, sağır olur, kalpsiz olur. Olmaması için kendini görmesi gerekir. Rabbinin huzurunda olduğunu tatması, yaşaması gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Sevda, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim, Can efendim? Duasıyla himmet efendim, sizi çok seviyorum. Efendimiz benim ve görümcem olan Latife'nin birçok sorumuz var demiş efendim. Gönlünüzü aydınlatan hayırlı cevabınızı bekliyoruz. Kardeşimin sorusu demiş. Hocam ben gece vakti herkesin uyuduğu vakitte karanlık bir odada sessiz, sakin bir şekilde yatsı ve gece namazını kılmak istiyorum. Ama tam niyet edip namaza durduğumda içimi bir korku sarıyor kendimi namaza veremiyorum. Onun için namazı aceleyle kılmak zorunda kalıyorum. Bu korkumu nasıl yenmeliyim hocam? Evet. Korku mutlaka şeytandandır. Mutlaka şeytanın verdiği vesvesedendir. <gülüyor> Allah öyle buyurdu. Şeytan sizi korkutur. Bir tehlikeyle korkutur. Fakirlikle korkutur. Hastalıkla korkutur. İşi bu. Niye korkutuyor? Allah yolundan ali koymak için. Allah'a secde etmekten, Allah demekten, Allah ile beraber olmaktan, Allah'a dua etmekten ali koymak için. Eğer korku şeytandansa bu durumda <gülüyor> sorun Allah ile beraber olamayışımızdır. Eğer Allah ile beraber olursak şeytan bizi korkutamaz. Allah ile beraber olur. Allah'a güvenir ve tevekkül edersek benim Rabbim Allah'tır ve ben O'nun huzurundayım. O beni korur deyip O'na güvenmemiz gerekir. Eğer korkuyorsak bir sorun var. Bu sorun nefisten kaynaklanıyor. Nefis dünyayı sevdiği için kendisi için dünyayı kaybetmek tehlikedir ve şeytan o nefse o vesilseyi veriyor o da korkuyor. Bir şey olacak gibi. Evet, yap yapılması gereken şey nedir? İmanımızı artırmak, Allah'a olan evet güvenimizi, emin oluşumuzu, yani imanımızı artırmak, tevekkülümüzü artırmak. Bunun içinde evet Rabbimizi tanımaya çalışmamız gerekir, marifetimizi artırıp o iman arttıkça o korku gider, kaybolur. Herhangi bir korku olduğunda, şeytandan gelen bir göçüselen dolayı bir korku olduğunda yapmamız gereken şey, o korkunun üstüne gitmektir. Eğer korkunun üstüne gidersek, korkuyu yeneriz. Ama korktuğumuz için kaçarsak, kaybederiz, o korku artar. Şeytan, iblis kazanmış olur. Her neden korkuyorsak, karanlıktan korkuyorsak, özellikle gidip karanlıkta durmak gerekir. Bir şey olacaksa olsun, ya Rabbi sana güveniyorum, beni koru. Birkaç sefer yaptığında o korku gider, geçer. Başka bir şeyden korkur ve endişe ediyorsa aynı şekilde e, korkunun üzerine gidip onu yapması gerekir ki ondan kurtulsun. Arada bir böyle hafif gelse de evet ona taviz vermemesi gerekir. Zaten birkaç sefer böyle yaptığında o biter. Şeytana taviz vermiyor, korkuya şeytanın verdiği sözeye taviz vermiyor, Allah diyor, ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz inşallah. Kardeşlerimize selam olsun. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm mürşidim. Ben Rabbime yönelmek, onunla konuşmak, Peygamber Efendimizle sohbet etmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Allah razı olsun, bizlere dua edin. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Rabbimizi bilmek, öğrenmek, onunla sohbet etmek, Resulullah Efendimizle sohbet etmek istiyorum diyor kardeşimiz. Bizi dinleyenler mutlaka buna şahit olmuştur ki, hep onu anlatıyoruz zaten. Allah şöyle emretmiş, böyle emretmiş onu anlatmıyoruz. Şu ibadeti yapmak lazım, şu günahtan sakınmak lazım diye bir şey anlatmıyoruz dikkat ederseniz. İmanı anlatıyoruz. Allah'ı anlatıyoruz. Alemlerin Rabbini anlatıyoruz. Onu tanıtmaya çalışıyoruz. Tanıyalım ki iman edebilelim diye. İman edip yani onu sevip, ona aşık olup, ona kul olalım diye, abd olalım diye anlatıyoruz. Zaten ibadeti herkes biliyor. Günahları herkes biliyor. Eğer onunla sohbet etmek istiyorsak, insan sevdiğiyle sohbet etmek ister. Sevdiğiyle sohbet etmeye doymaz. Hep onunla olmak ister. Sohbetini onunla yapmak ister. Onunla beraber olmak ister. Halini ona arz edip onunla dertleşmek ister. Onun kendisiyle konuşmasını ister. Onu dinlemek ister. Eğer iman edip seversek bu iradesiz olur. Bir de bakıyoruz ki öyle olmuşuz. Bir de bakarız ki Evet, Rabbimize başlamışız şiir söylemeye, ona şarkı söylemeye. Her dinlediğimiz ilahi, her dinlediğimiz şarkı, her dinlediğimiz türkü bize onu hatırlatır, bize sevdiğimizi hatırlatır. Onunla olmadığımız, onunla konuşmadığımız, sohbetini onunla yapmadığımız bir anımız bile olmaz. Söz konusu Resulullah Efendimiz olunca durum değişir. Sadece onu kendinden ayrı bir varlık olarak görüp konuşmak yetmez. Öyle bir ona tabi olman gerekir ki o sende tecelli etsin. Yani seni göre bu peygamberine benziyor demiş olsun. Peygamberine benziyor deyince ne olmuş olur? Allah'ın isimleri tecelli etmiş demektir. Allah ile beraberdir demektir. Yoksa onu böyle övelim, onunla sohbet edelim. O yeterli değildir. Kıyamete kadar onun varisleri gelir. Sohbetini onlarla yapman lazım. Gideceğin yolu onlardan öğrenmen lazım. Onlarla beraber o yolu yürümen lazım. Allah'a yürümen lazım. Yoksa sadece peygamberi sevmek yetmez. Evet, peygamberin varisini de ondan anlaman gerekir söylemiştim hakikati Muhammed'ye, Evet Resulullah Efendimiz tecelli ediyor. Kıyamete kadar varışlarında tecelli ediyor. Dolayısıyla Allah'a onlar davet edip taşıyor. Evet. Efendim Hollanda'dan Hatice. selamünaleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Benim size sorum kızım Oğlum evlilik çağına gelmiş onların kiminle evleneceği kaderinde yazılı mı yoksa kendileri mi ve annesi, babası mı bu konuda tercih yapacak? Evet. Söylemiştim kaderi anlatırken, hem kulun kendi hayatı hakkındaki tercihi takdiri vardır, bir de Allah'ın takdiri vardır. Herkes kendisi için bir şeyler takdir eder, ben şunu şöyle yapmak istiyorum der ama bakıyoruz ki başka türlü olmuş, bazen de bakıyoruz ki olmuş. Onun için bize düşen kendimiz için hayır olanı takdir etmektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, biriyle evlenirken, ya marından dolayı insan evlenir, ya güzelliğinden dolayı evlenir, ya onun aşiretinden, soyundan, sopundan dolayı evlenir ya da güzel ahlakından dolayı evlenir. Siz sonuncusunu, dördüncüsünü seçin. Güzel ahlaklı olanı tercih edin. Bak tercih hakkı varmış. Kulun tercih hakkı varmış. Resulullah Efendimiz de güzel ahlaklı olanı tercih edin dedi. Demek ki tercih ediliyormuş. O tercih edince olur mu? İşte orası Allah'ın takdiri. O takdir ederse olur, etmezse olmaz. Ama bize düşen, Kendimiz için her konuda hayır olanı, güzel olanı tercih etmektir. Hem dünyamız hem ahiretimiz için hayır olanı tercih etmektir. Evlenirken ben bununla hem dünyamı hem ahiretimi kazanırım deyip evlenmek gerekir. Eğer sadece dünyayı bir hesap yaparsa kaybeder. Allah'ın hesabının olmadığı yerde hayır olmaz. onun için aynı şekilde Allah Resulü Efendimiz de buyurdu ayet-i kerimede seninle beraber hicret etmiş olan evet mümin kadınlar kızlar teyzenin dayının amcanın halanın kızlarıyla evlenebilirsin dedi. Bak tercih hakkısın diyor Allah. Sen tercih et, tercih edersen bunlardan birini eğer ben de tercih edersem olur demektir. Tercihi kuluna veriyor. Bir de kendisi tercih ederse. Bir de mesela Azatlısı Zeyd'in Zeyd hanımı için ne buyurdu? O eşinden ayrılınca Allah onu sana nikahladı. Başta olmadı bu sefer. Takdir etti. Hatta nikahladı dedi. Yani Allah'ın takdiri kulun takdirine göredir. Bir de Allah Ayrıca özel olarak takdir eder. İkisi birbirine karışıktır. Kura düşen kendisi için hayır olanı, Allah'ın sevdiği gibi oranı takdir etmektir. Takdiri Allah'a bırakmaktır. Olduysa o hayırdır, olmadıysa o hayırdır. Allah onu korumuş, söyledim biraz önce. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Biz bizim için hayır olanı takdir ediyoruz. Takdiri Allah'a bırakıyoruz, bakıyoruz, seyrediyoruz. Efendim, ıgdırdan, cezali taştan, nura çekilir mi perde, karşı koyan kuvvet nerede, varsın düşsün düşen derde, Allah diyen kul bizdedir. Yeter bu nura bir bakış, eksilir mi kalbe akış, hak yolunda nakış nakış, yazı yazan kol bizdedir. Seni seviyoruz pirimiz, duanızda bizi de unutmayın lütfen. Allah razı olsun. Nura perde çekilmez. Perde çekilse bile nur perdenin arkasından da yansır, tecelli eder. Onun için Allah'ın güzelliği evet, tecelli edince ona perde çekilmez. Körler bile onun tecellisinden gözleri kamaşır. Ama ille de görmek istemiyorum derse bu onun tercihidir. Görmediği için değildir. Görmek istemediği içindir görse bile görmedim der. Hak olduğu gibi ortadadır. Alemlerin Rabbi her anda evet tecelli ediyor. Bütün varlıkta evet, kudretini, ayetlerini gösteriyor ve Kur'unu kendine davet ediyor. Alemlerin Rabbi benim diyor. Ben senin Rabbinim. Bununla beraber kendine davet ediyor. Hadi kulum gel diyor. Bak seni seviyorum. Kazanman için sana imkan veriyorum hadi gel diyor. Hadi gel. Bu sevgime karşılık ver. Seni seviyorum dememe sen de seni ben de seni seviyorum de. Seni seviyorum de güzel yap. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Ama insan başını kuma gömünce, ilahlık taslayınca, bence deyince ne yapıyor? Allah böyle istiyor diyor. Rahmetten kendisi mahrum. Güzellikten kendisi mahrum. Hayırdan mahrum. Aşktan, muhabbetten, imandan mahrum. Ama ben işi Allah adına yapıyorum diyor. Allah için yapıyorum diyor. Allah diyor böyle seviyor diyor. Böyle istiyor. Allah bizi Rabbini inkar edip nefsini ilah edilenlerden eylemesin inşallah. Evet. Efendim Kırıkkale'den İbrahim saç ektirmek caiz midir diye sormuş Elbette ki saç ektirmek caizdir. Daha önce saçı vardı, herhangi bir şekilde dökülmüştür. Dolayısıyla ektirmek elbette ki caizdir. Elbette ki ekebilir. Eğer bir sıkıntı duyuyorsa tabii ki ekebilir, ektirebilir. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm Elerzen öperem efendim. Derviş itminana vardıktan sonra hocası ona özel zikir verir mi? Veriyorsa zikri nedir? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar demiş. Allah razı olsun. Elbette ki her safhada dervişin bir zikri vardır. Zikir nefsinin temizlenmesi için tezkiye olması için gönlün o manevi gıdasını alması içindir. Ama ona yol aldıran mürşididir. Mürşidi ile beraber oluşu gönül beraberliğidir. Mürşidini sevmesi, gönlünü ona rapt etmesi, rabıta yapmasıdır. Gönlünü onunla beraber edince gönül bambaşka bir şey. Gönül Allah'ın tecelligahı. Gönül Allah'ın nefretliği ruhtur. Zamandan, evet, Zaman mekan onun için söz konusu değildir. Gönlü onunla beraber olunca onlar beraberdir, beraber olmuştur yani ondan olduğu gibi istifade ediyor. Rehberinden tecelli eden nur olduğu gibi ona tecelli ediyor. Hali ona tecelli ediyor. Tecelliden Allah'ın isimleridir. Allah'ın rahmetidir. Allah'ın sevgisidir. Yola başlarken kelime-i tevhidle başlar. Sona kadar bununla gidebilir mi? Evet, sona kadar da sadece kelime-i tevhidle gidebilir. Sonra Allah zikrini verir, sonra kadar bununla gidebilir mi? Evet. Sonra kadar Allah ismini zikriyle sonra kadar gidebilir. Çünkü bütün isimlerin tecelli ettiği isim Allah ismidir, zat ismidir. Dolayısıyla Allah derken bütün isimleri de zikretmiş olur. Ama her birinin biraz zikretmiş olur yalnız. Allah derken hangi ismi tefekkür ettiyse bu durumda onu zikretmiştir. Allah deyince mesela Diyelim ki günah işlemiştir. O anda sadece mağfiret diler. Tövbe eder, istiğfar eder. Allah'ın Gaffur ismini, Gafar, Tevvab, Afu ismini zikretmiş olur o anda. Allah diyor ama bu isimleri zikretmiştir. İtiminun mertebesinde ona gıda olacak. Onun anlaması gereken bir safhadır orası ona hay zikrini verir veya hak zikrini verir ya da ikisini beraber verir. Biz ikisini beraber vermeyi tercih ediyoruz. Hem hay ya hay ya da ya hay ya hak demesini tercih ediyoruz. Bu sürekli yapması gereken zikridir. Ama bunu yaparken bunun manasını da bilmesi gerekir. Sadece dilinin bunu söylemesi yetmiyor. Evet. Sadece diliyle söylese bile o isimden tecelli eden nur gönlüne iniyor. Ama manasıyla beraber onu söyleyince marifetullah'a dönüşüyor, bakışını değiştiriyor. Gitmesi gereken yere o safhaya onu hızla taşır. Hay deyince Allah'ın enfüsteki ayetlerini nazar eder. Hak deyince afaktaki ayetlerini nazar eder. Onlara enfuste ve afakta ayetlerimizi göstereceğiz. Ayeti tecelli ediyor burada çünkü. Hay deyince hay olan Allah'tır, diri olan Allah'tır. Ve ben Allah ile diriyim. Allah bana ruhundan nefetmiş, ben onunla diriyim diye tefekkür edip hay, hay hay demesi gerekir. Hak deyince evet. Allah bütün alemde hak olarak tecelli etmiş. Bütün varlık onunla Varlıkta duruyor, hay ve kıyum olan odur ve hepsi haktan tecelli ediyor. Neyle muamele, neyle karşı karşıya kalırsa kalsın, bu haktandır demesi gerekir. O hak zikrini çektirirken bunu da anlaması gerekir. Sonra hak tecelli eder. Hay olan Allah onda tecelli eder, hak Afak'ta tecelli eder. Hem afakta hem enfuste tecelli eder. Evet bu itbinanın zikridir. Kardeşimiz itbinandaki zikri söylemişti. Evet bu böyledir. Efendim biz izleyicimiz insanlara kızıyorum, bağırıyorum sonra pişman olup ağlıyorum. Bunun için de yapmam lazım? Bunun için bakışımızı değiştirmemiz gerekir. Bakış. Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekir. Allah'ın nazarıyla nazar etmek. Allah'ın nazarıyla nazar etmek Allah'a göre bakmak demektir. Kur'an'a göre bakmak demektir. Ebedi hayata göre bakmak demektir. Hayati bir imtihan olarak görüp öyle bakmak demektir. Hayati bir imtihan olarak görüp Allah'a göre bakarsa Rabbim benden ne istiyor? bu kul böyle yaptı, Rabbim benden evet nasıl yapmamı ister, nasıl yaparsam Rabbim sever deyip Allah'ın hesabını yaptığında evet, Allah'ın nazarıyla nazar etmiş yani Bismillahirrahmanirrahim demiş, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle nazar etmiş ismine o meseleyi anlamaya okumaya çalışmış Rahman ve Rahim yalnız bu durumda rahmetle kendine rahmet edip Karşısındakine rahmetle muamele etmesi lazım ki, Allah'ın rahmetini kazansın. Yoksa kızınca, bağırınca, çağırınca, kırınca, dağıtınca kaybeder. Allah'ın nazarıyla nazar etmediği, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına o ani okumadı demektir, o muameleyi anlayıp okumadı demektir. Eğer Allah'ın nazarıyla nazar ederse, Allah'a göre bakarsa, ebedi hayata göre bakarsa, bir hazreti insan olarak bakarsa, bu durumda farklı bir muamelede bulunur. Sonra pişman olmaz. Allah nasıl emretmişse, nasıl seviyorsa öyle yapacak. Yanlış mı yaptı? Affedince Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Ya da onun yaptığını sabredince, tahammül edince, Allah sabredenleri sever, Allah'ın sevgisini kazandı Bir de üstüne evet, Güzellik yapınca, ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Onlar kötülüğü güzellikle güzellikle karşılar, güzellikle bertaraf ederler. Allah'ın kulun dedikleri, Allah'a kul olanlar kötülüğe iyilikle muamele ediyor, güzellikle muamele ediyor. Biz de Allah'ın sevdiği o kullardan olmak istiyorsak, yanlış yapanlara kızmak değil, güzellikle muamele etmemiz gerekir. En kötü bir ihtimalle, Kendini bilmezler. Onlara laf attığında onlar selam deyip geçerler. Bak karşılık vermiyor. Selam deyip geçiyor. Evet söylemiştim daha önce onu bir daha söyleyeyim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuştu. Ya Ali sen mukarrebunların en mukarrebuni olmak ister misin? Allah'a yakın olanların en yakını olmak istiyor musun? Hazreti Ali Efendimiz, evet ya Resulallah deyince ne buyurdu? Bu durumda şöyle yapman lazım. Sana vermeyene ver. Sana gelmeyene git. Seni sevmeyene sev. Sana yardım etmeyene yardım et. Seni mahrum bırakana, evet. Sen ikram et. Bu zor şeydir. Bu gerçekten zor şeydir. Zor şeydir ama en büyük kazandırır. Allah'a yakınlığı, mukarrebun olmayı kazandırır. Değmez mi? Eğer Rabbimize yakın olmayı istiyorsak, öyle yapmamız gerekir. Yoksa Allah'a yakın olmak, hayali bir şey olmuş olur. Allah bize, bizden daha yakın, mesele bizim O'na yakın olmamız olmamızdır. Eğer biz O'na yakın olacaksak, O'nu seviyorsak, O'na yakın olmak istiyorsak, İbarımızı, bu sevgimizi ispatlamamız gerekir. Yutmamız gerekir yani. Evet, Kızmadan, ortalığı dağıtmadan senin için ya Rabbi, seni seviyorum. Eğer sen buna müsaade etmez, etmeseydin bu böyle yapamazdı. Eğer sen beni böyle imtihana tabi tuttunsa, ben kazanayım diye ben senin için her şeyi yaparım. Ben senin için ölürüm. Bunu yutar. Sen böyle seviyorsun ya. Affet diyorsun ya. Hoşgör diyorsun ya. Hiç olmamış gibi muamele diyorsun ya. Hani daha güzel, kötülüğe, güzellikle muamele et diyorsun ya. Ben bunu yaparım. Ben seni seviyorum. Dememiz lazım. Dersek Allah'a yakın oluruz. Mukarrabun oluruz. Allah'a dost oluruz. Başka türlü dostluk kazanılmaz. Evet. Efendim Trabzon'dan Muharrem Çakar Peygamber Efendimizin ümmi kelimesini açıklaması çok doğru aydınlatıcı ve bundan öncekiler de çok doğru ve aydınlatıcı. Allah ondan razı olsun. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun. Muharrem kardeşimize selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz Hayırlı nurlu geceler hocam Allah sizden çok razı olsun Sizi de Allah için Seviyoruz saygı ve sevgiyle Değerli hocam Sorum şu bir kadının 80 grama yakın altını var Geliri yok çalışmıyor da Ona zekat düşer mi Hocam bir de bir adam Çalışmıyor eşine verebilir miyiz İşte diyorlar İşte diyorlar Eşi kabul etmez olmaz Şafii mezhebi öyle diyorlar, zekat verirken bir de bu zekattır, kabul et diyorlar. Hocam biz zekattır demesek olur mu hocam? Güzel duanıza ihtiyacım var, lütfen hocam bana da duanızda yer ayırır mısınız? Rabbim sizi çok sevsin, sizin gibileri çoğaltsın inşallah. Çok güzelsiniz, pırlantasınız, sevgi ve saygı değer hocam. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah onları umduklarına nail eylesin. Korktuklarından da emin eylesin inşallah. Zekatı verirken o fakirin hakkıdır. Yok, yani verirken ile de onu eşine söylemek gerekir, izin almak gerekir diye herhangi bir kaide, kural yoktur. Bir. ikincisi herhangi bir şekilde zekatı verirken bu zekattır demek doğru değildir. Mümkünse hiç kimsenin haberi olmadan vermektir. Hatta kimin verdiğini bilmeden vermektir. Allah gizli olarak verileni övdü. Evet açıktan olanı da başkaları onu versin diye örnek olsun diye verebilir. Ama asıl, asıl olan gizli vermektir. Buna beraber verirken onun zekat olduğunu söylemek değildir. Söylememektir onu. Tam tersidir yani. Hangi mezhebe göre olursa olsun. Eğer o onu Allah'ın ayetinden almamış, Resulünün uygulamasından almamışsa o doğru değildir yani. Ölçümüz Allah'ın kitabıdır. Buna beraber gizli vermek doğrudur. Verirken incitmemek, onu rencide etmemek gerekir. Eğer rencide ediyorsan Allah ayeti kerimede buyurdu. Yani onu eğer başa kalkacaksan ben verdim bak veriyorum işte deyip onu bu şekilde eğer inciteceksen onu verme dedi Allah. Güzel iki kelime söyle ondan daha iyidir dedi. Öyle yapma. Öyle yapıp onu boşa çıkarma dedi. Evet kesinlikle ister sadaka olsun, ister zekat olsun, her ne olursa olsun onu söylemek doğru değildir. Hiç böyle görmeden, almadan alıp cebine koymak daha doğrudur. Buna beraber eşinden izin almak gibi herhangi bir mecburiyet, herhangi bir zorunluluk zaten yoktur. Bilgi, haber vermek bile doğru değildir. Önemli olan, onlar ihtiyaç sahibi mi? Evet, söz bitmiştir. İhtiyaç sahibine veriyorsun. Kimseden izin alman gerekmiyor. Bu izni Allah vermiştir. Eşinden izin alınmaz. Mesele onun yerine gitmesidir. Allah kardeşimizden, ailesinden razı olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Sevda Alkan. Biz Diyarbakırlıyız. Bizim Türkçemiz tam olarak iyi değil. Şivelerimiz kendi yöremize göre bozuktur. Hocamızı neden böyle eleştiriyorlar bu yüzden? Onu çok sevdiğimi ve hocamızı ilk defa izliyorum. Allah ondan razı olsun demiş efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Olsun. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Söyledim biraz önce. Yeteri kadar derdimiz vardır. Bize düşen Allah ait kelimesi de hayırda birbirinize yardımcı olun buyurdu. Şerde yardımcı olmayın. Birbirinizi eleştirmeyin, çekiştirmeyin, yermeyin. Tam tersine birbirinize evet yardımcı olun dedi. Evet, birinin şibesi farklı olabilir. Bir kelimeyi söylerken o kelimeyi eksik ya da yanlış söyleyebilir. Eğer bunun için eleştiriliyorsa onların dönüp kendine bakması gerekir. Ne yapıyoruz? Kime yardım ediyoruz? Kimin yolunda yürüyoruz demeleri gerekir. Ne olursa olsun insan, insanın kardeşidir. Hepimiz Ademdeniz, Adem topraktandır. Birbirimize yardım etmemiz gerekir. Eğer biri şeytanın tuzağına düştüyse, o bizim kardeşimiz. Şeytanın tuzağına düşmüş, yardım etmemiz gerekir. Hep beraber öyleyiz. Birbirimizi Allah'a davet etmemiz lazım. Allah'a, Allah'ın yoluna, Allah'ın ipine sarılmaya davet etmemiz lazım. Allah'a giden yolda, sirat ve müstakimde, cennete giden yolda, Allah'ın rızasına giden yolda birbirimize destek olmamız gerekir eleştirmek, çekiştirmek, yermek, haset etmek, nefret ettirmek sadece şeytana yardım etmektir. Bu, Hazreti insana yakışan bir tavır değildir. Evet, kardeşlerimizi mutlaka Allah'a davet ediyor. Birbirimizi sevmeye, bir olmaya, kardeş olmaya davet ediyoruz. Kimin hali ne olursa olsun söyledim. İnsan, insan için cennette olur, cehennemde birbirimize cennet olmaya davet ediyoruz. Birbirini sevenler, birbirine yardım edenler Allah yolunda mutlaka kazanırlar, birbirlerine cennet olurlar. Gerisi, gerisi kaybeder. Allah bizi kaybedenlerden eğlenmesin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Recep Doğan, Esselamu Aleyküm Sultanım. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Benim bir sorun olacaktı. Babam kardeşlerim arasında adaletsizlik yapıyor. Maddi olarak her şeyi iki kardeşimin üzerine yapıyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah için bana nasihat eder misiniz? İnşallah. Ne güzel mürşidsiniz. Rabbim senden razı olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Eğer bir baba evlatları arasında ayrım yapıyor, bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyorsa evet, yanlış yapıyor. Allah'ın emrine, vahyine ters düşüyor. Allah miras taksimini yapmıştır zaten, hükmünü vermiştir. Onun dışında herhangi bir taksimat, herhangi bir farklı taksimat yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Allah'ın taksimatini kabul etmedik demektir. Ben daha güzel taksim ederim deyip taksim etmektir. Aynı şekilde hayatayken de bu böyledir. Söylemiştim biri oğlunu alıp Resulullah Efendimiz'in huzuruna getiriyor. Ya Resulallah sen şahit ol falan tarlayı bu oğluma evet, bağışladım. Resulullah Efendimiz buyurur. Senin başka çocuğun var mı? Evet diyor. Onları da aynısından bağışladın mı? Hayır diyor. Ben bunu seviyorum buna bağışlıyorum. Evet Resulullah Efendimiz buyurdu ki yanlış yapıyorsun. Bir de beni buna şahit kılıyorsun öyle mi? Her birini aynısından bağışlamadıkça, evet, bunu böyle yapamazsın, beni şahit tutamazsın. Şahit olmuyorum. Bu yanlıştır. Böyle bir şeye de şahitlik yapmam dedi. Elbette ki sahabe buradan vazgeçti, yanlış yaptığını anladı. Böyle bir durumda, böyle bir durumla muhatap olan çocuklar ne yapmalıdır? Kardeşimiz ne yapmam lazım diye soruyor. Sabretmesi lazım. Gerektiğinde söylediklerimi hakkı söylemesi gerekir ama tercih elbette ki babanındır. Kendisi yapıyor öyle sadece sabredip işi Allah'a bırakması lazım. Buna üzülmesi doğru değildir. Allah böyle bir muamelede bulundurduysa babasına müsaade ettiyse buna mutlaka bir hayır vardır. Mutlaka Allah'ın bir muradı vardır. Ve o mutlaka hayırdır. Üzülmek de doğru değildir. Üzülmüyoruz. Bırakalım. Evet. Söyleyelim. Görelim Mevlam neyler, eder. Ne güzel ne Evet. Efendim programın sonuna gelmişsiniz. İzniniz olursa efendim bir mesajla. Efendim <gülüyor> Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Yüce Allah'ın 99 ismiyle Bismillah Mezhebim baba, meşrebim baba, tarikatım baba, zikrim baba, Kabe'm baba, şişt şişt aman kimse duymasın bu aşkın gidişatı nereye baba ben biliyorum aslında hiçbir şey bilmeyen ben sadece bunu biliyorum aklımı canımı sahip olduğumu, olduğumu sandığım her şeyimi ayaklarının altına koyup hedefime koydum Rabbime gidiyorum inşallah. En iyisini Allah ve Resulü bilir, bilir. Bense şükrana değer bir şeyimin olmadığının birinci ve ezikliğiyle bilmeyen ne bilsin bizi? Tarih tekerür edecek. Bütün bütün hayatım boyunca ve şu ana kadar yaşadıklarımı boşuna yaşatmadı Yaradan. Bu can ona kurban. Bakalım bu aciz bünyede muradını hangi şekilde dillendirecek? Ama aziz ama zelil. Belki bir Mecnun, aklını aşka kurban eylemiş. Belki bir Yunus, aşk ile vuslata ermiş. Belki bir Hallaç, dar ağacını boylamış. Belki de bir Hiç, hiçliğinde kaybolmuş. Kim ona, aşka nasıl kurban olmuşsa, öyle güzel olmuş. Kalem onun, hüküm onun, gönül onun, can onun, her şey onun. Yeter ki dostum desin, yeter ki o kulum desin, gerisi ne derse desin. Sessiz bir çığlık var içimde Her zerrem duyar da Kimseler duymaz Başımı duvarlara vurduran Ciğerimi kavuran Gözümden sağanaklar aktan Nedir bu kendime garezim Nefsimi kudret elinde tutan Allah'ım Duyursa çığlığımı Tüm kainat duysa Gazap inen kavimlerin Duyduğu çığlık gibi Kimse helak olmasa Kimse bilmese bu neydi Bir ben yok olsam bir ben İsa'nın güve çekilişi gibi, yer yarılıp da içine düşer gibi kimse hatırlamasa beni, kimseler bilmese hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi baba. Evet. Kardeşimiz, içindeki feryadı anlatıyor. Bu feryat elbette ki aşk feryadidir. Baba diye başlamıştı, mezhebim, meşrebim, tarikatım, baba diye, ben onu düzelteyim, tam yerli yerinde olsun. Mezhebimiz de aşk, meşrebimiz de aşk, tarikatımız, yolumuz da aşk, dinimiz aşk, imanımız aşk, yolumuz aşk, varacağımız, oracağımız da yine aşk. Eğer aşkı anlarsak her şeyi anlamış oluruz. Onun için aşksız insan ölüdür, aşık Allah ile diridir dedik. Eğer aşkla Allah'ın aşkıyla dirilirsek anlarız. Yoksa nasıl ki ölüler anlamazsa Ölüler dünyayı anlamazsa aşksızlar da ahireti anlayamaz. Aşksız Allah'ı tanıyamaz. Aşksız kendini bilmez. Aşksız hiç kimsenin hakkını takdir edemez. Ancak seven, aşık olan o aşkın tecelli ettiği gönüller Allah'ın evi olur. O Allah'ın nazarıyla nazar edebilir. Aşkıyla nazar edince Allah'ın nazarıyla nazar edebilir. Allah'ın gör dediğini görebilir. İşit dediğini işitebilir. Anla dediğini anlayabilir. O zaman diri olmuş olur. Allah ile diri olmuş olur. Yolun sonunu söylemiştim. Evet, nefsin mertebeleri, kalbin mertebelerini böyle geçince, mertebe deyince Nefsin hali, kalbin hali, gönlün hali, insanın hali yani. Yolun sonuna varınca olacak olan neydi? Kutsi had hadiste buyurduğu gibi Rabbimizin kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yaklaştıkça beni sever. Ben de onu severim. O beni sevince ben de O'nu severim. Allah'ın sevgisi peşinde koşmuş, aşkı peşinde koşmuş, sevilmeye layık olmuş. Ben bir kurumu sevdiğimde o kurum benimle görür, benimle nazar eder yani, benimle bakır, benimle işitir, benim işit dediğimi işitir, benim hitabımı işitir, benimle muhatap olur. Benimle görür, benimle iştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kul Rabbi Onunla tutar, onunla yürür. Hak tecelli eder. Allah zatıyla sıfatıyla tecelli eder demektir. Evet. Allah bizi zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi güzelliği, tecellisi, bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. <gülüyor> Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yetince sormaya çalıştık efendimize. İnşallah bir sonraki hafta sorma devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize emanet olun efendim.